Tavfiruhu'na abdu billahi min şehuriyan hüseyyatı amalina Men yedihillahu felamubillahu ve men yedihillahu felamubillahu ve men ve men yedihillahu felamubillahu ve men yedihillahu ve ashadu en la ilahe illallah mahdehu la sharika leh ashadu enne muhammedan abduhu ve rasuluh. Gördüğünüz gibi okuduğumuz okudunuz okumuş olduğunuz bu beşinci hadis Selefi Salihin'in amel konusunda en büyük delilleridir. Ey Kur'an'da Sünnet'e ve ashabın anlayışına uygun olmayan herhangi bir amel yapıl, yapılacak o amel Allah katında makbul değildir. Allah bile anılsa o amel, geçen hafta biz değinmiştik. Bazı arkadaşlar buradan geçen hafta e, mevlüt konusunda deilmişti biz buna. Yani dikkat ediyorsanız hadis men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fehuwat. Her kim bizim dinimizde veyayahut da bizim dinimize uygun olmayan herhangi bir şey icat ederse icat etmiş olduğu şey nedir? Merduttur yani makbul değildir. Ve bu icat edilen şey Allah'ın zikri bile olsa. Veya o namaz bile olsa, Kur'an-ı Kerim okuması bile olsa, efendim oruç olsa ne olursa olsun. Madem ki o şey ismi ibadettir veyahut da ibadet için yapılıyorsa yani Allah'a yaklaşmak için yapılıyorsa veyahut da Allah rızası için yapıyorsa o zaman o ihdas edilen, icad edilen ibadet türü ne olursa olsun o ibadet türü kesinlikle makbul değildir. Ve ilim talebesi bu konuda çok hassas olması gerekiyor. <gülüyor> Kur'an'dan sünnetine olan ashabın anlayışına uygun deliller var delil varlığında veya da delillerin varlığında kesinlikle düşünceler fikirler iştihatlar, kıyaslar batıldır. Kur'an'ın önünde, Kur'an-ı Kur Kerim'in varlığında, ayetlerin varlığında, sünnetten hadislerin varlığında, tamam mı? Bir de ashabın anlayışı varlığında, kalkıp birisi kendi düşüncesine göre davranması, kesinlikle o ihdas etmiş olduğu, o görüş kesinlikle bizim dinimizde batıldır. Ve bu görüşü, veyahut da bu ibadet türünü ihdas eden kim olursa olsun isterse dünyanın allemesi olsun dünyanın allemesi bile olsa delilin varlığında ihdas edilen ibadetler ondan kabul etmez ne kadar meşhur olursa olsun o alim onun için dikkat ediyorsanız hariciler harica fırkası el-mü'teziler, ondan sonra zeydiyeler, şunlar bunlar hepsi Niçin bunlar ehl-i bidat diye adlandırıldı? Çünkü sünnete, ashabın anlayışına uygun tabi olmadıkları için. Dolayısıyla ilim talebesi bu konuda, Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde İslam'da ihdas edilen şeylere karşısız, bu tür il, ilmi iddia eden şahıslara karşı sert olmak lazım. Aleyküm selam ve barakatuhu. <gülüyor> ilim talebesi müstakil olması gerekiyor. Yani her konuşan kişinin konuşmasına ağlamaması lazım. İlim talebesi konuşulan konuşmalar Kur'an ve sünnete vurur. Kur'an ve sünnete uyuyorsa baş üzerine. İster en cahil birisi olsun, ister en alleme birisi olsun. En cahil birisi bile olsa söylemiş olduğu söz Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışına uygun ise o cahilin söylemiş olduğu, o doğru söz bizim başımızın ve gözümüzün üstündedir. Ama alleme bile olsa söylemiş olduğu söz ve ta fi'il tamam mı? Eğer Kur'an, Kur sünnet ve ashabın anlayışına uygun değilse o ne kadar alim olursa olsun onun sözü geçerli değildir. Ve ilim talebesi bu konuda müstakil olması lazım. Onun bunun sözüne bakmamak lazım ilim talebesinin ilim talebesinin müracaat edeceği şey Kur'an, sünnet ve sahabın anlayışıdır. Şudur, budur değil. Onun için Ali Sıra. radıyallahu diyor ki Sıra. Hak kişilerle tanınmaz. Ama kişiler hakkıyla tanınır. Sen hakkı tanırsan kişileri tanırsın. Ama sen hakkı tanımazsan kişileri nasıl tanıyacaksın? Dolayısıyla ilk önce hak tanınması gerekiyor ve kişilerin sözleri, fiilleri hakka vurarak batıl mıdır, doğru mudur? O zaman batıl sarı didilir doğru ise alınır. Ve bu konuda her ne kadar bu hadis şu anda bizim dersimizin konusu değilse de geçen haftanın <gülüyor> meselesiyle ilgisi olduğu için ve şu anda da ezberlediğimiz için <gülüyor> değinmek istedim. Yani Müslüman, ibadet konusunda, ibadetler konusunda yani özellikle ilmi iddia eden insanlara karşı hiç tavizkar olmaması lazım. Yani Arapça diyorlar ki "La مُجَمَلَ فِى الدِّينِ Tamam mı? Dinde mücamela yoktur. Madem ki sen Allah adına konuşuyorsun, o zaman sen Allah adına konuşurken, konuşmuş olduğun söz Allah'ın kitabına uymuyorsa, aleyhisselamın sözüne de uymuyorsa, ashabın anlayışına da uygun değilse, o söz kabul edilmez. <gülüyor> Ve bu şekilde yani hadisleri ezberlediğiniz zaman manalarına çok iyi dikkat etmek lazım. Yani sadece hadis ezberlek, önemli, ezberlemek önemli değildir. Ezberleyeceğiz, ondan sonra manasını anlayacağız, ondan sonra yaşayacağız. Ee, ne için biz ilim, ilim halkaları oluşturuyoruz, ne için öğreniyoruz? Dolayısıyla bu öğrenim <gülüyor> Kur'an, sünnet Beninci çerçevesi içerisinde mutlaka ashabın anlayışına uygun olması şarttır. Ve dikkat ediyorsanız Nisan suresinde Allah Celle Celalühü diyor ki: "Ve men yuşaqiqir rasulen min ba'dema tebena lahu'l-huda ve yetbi' gayra sabilil Kimdir bu? kimdir bu müminin? Bu yetbi' gayri sabilil Ashabtır. Çünkü dini en iyi anlayan Ali Sattu vesselam dönem âlim Ali ashabtır. Ashabtan sonra tabi'in, tabi'inden sonra atiba'at tabi'in ve bunların anlayışına uygun hareket eden alimlerdir. Dolayısıyla bir mesele kendisine besbelli olduktan sonra besbelli olduktan sonra Kur'an ve sünnet, sünnet çerçevesinde ona uymuyorsa Allah ceva diyor ki onu yöneldiği yöne bırakırız. Hangi yöne yöneldiyse biz onu o on yönde bırakırız ve cehennem ve onu cehenneme atarız. Ve seat o yer ne kötü yerdir. Yani mutlaka bu konuda uyanık olmak lazım. Kim olursa olsun konuştuğu zaman hemen her konuşan adamın sözüne aldanmayacaksınız. Onun konuşmasını, onun fiillerini, onun sözlerini Kur'an Sünnet ashabın anlayışına götüreceksiniz. Kur'an Sünnet ashabın anlayışına uyuyorsa alacaksınız, uymuyorsa kabul etmeyeceksiniz. Ve özellikle o tür bidat Müslümanlar arasında dikte edilerek onunla amel edilmesi için teşvik varsa böyle kişilerle de hiçbir zaman bir araya gelmemek lazım. Ve size selef ulemasının bazı sözlerini aktaracağım. Ve bu sözler sünnetin içerisinde selefin hayatında doludur. ديركي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا عند عمران بن حسين هالكي سيدا وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله الحياء خير كله فقال بشير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ve ve qâre lillah fa gâdaba imran hattâh marrata aynâh ve qâle alâ arâni ve haddithu ka ar-resulillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve tu'aridu fîhî tamam burada dikkat ediyorsanız bu iki sahabi kendi aralarında konuşurken oradan birisi diyor ki vallahi diyor biz öyle sözler mesen bazı kitaplarda görüyoruz ki o okumuş olduğu veyahut da görmüş olduğumuz kitaplarda veyahut da dinlemiş olduğumuz sözlerde diyor Ne güzel hikmetler var Demek istiyor ki burada Her ne kadar yani birisi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey Söylüyorsa da O şeye uymayıp Felsefecilerin, mantıkçıların, bidatçıların kitaplarında Heva ve hevesine uygun bazı şeyler görüyorsa da O şeylerin de Kendisi istihsan ediyorsa أو تكري ميلا الله رسولنا إسانة مشهور وعن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم فقال فلان ما أرى بهذا بأسا ما أرى بهذا بأسا فقال عبادة أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يضلن يضلني وإياك سقفا واحدا ben diyorum sana Allah Aleyhisselatü ve Vesselam böyle söylüyor. Sen diyorsun ki böyle söylüyor. Vallahi diyor, ikimiz diyor, bir sakfın altında asla toplanmayız. Daha başka bir görüşünde mescid müstesna. mescit müstesna çünkü camiye mutlaka namaz kılmaya gidecek. mescitte bulunursa o adamın orada bulunduğu için mescidi terk etmeyecek. Çünkü mescitte Müslümanlarla namazı kılmak vaciptir. <gülüyor> Ondan sonra İmam Nevi diyor ki قَالَ النَّوَوِيُ رَحِمَهُ "fi ف۪ي هِجْرَانَ اَهْلِ الْبِدَعُ وَالْفُسُوكُ Bidaatçılar hicret edilir. Yani ey onlarla hiçbir zaman hoşnut olmayacak. ennehu يَجُوزُ هُجْرَانُهُ دَائِمًا Biliyorsunuz Allah rızası için olmayan hücranlarda yani heva ve hevese hak hukuktan dolayı 3 günden fazla küskün durmak caiz değildir. 3 günden fazla. 3 günü açtığı zaman caiz değildir. 3 güne kadar caizdir. Ama Allah rızası için bidatçılara hicret etmek asla öyle değildir. Ve diyor ki: "وانه يجوز هجرانه دائما والنهي عن الهجران فوق ثلاثه ايyam انما هو في من هجر لحفظ نفسه اي göre. Bazı şahıslardan yüz çevirmek ama bidatçılardan yüz çevirmek, onlarla konuşmamak, tamam mı? Onlarla bir araya gelmemek tabi ki bu nedir? ve gipter. Ve fil hadis, cevaz z hijran, man khalaf Sünne ve tırk kelamı. Tamam mı? Ey Sünnete muhalefet eden, yani Sünnetin varlığında, tamam mı? Sünnetin varlığında görüşünü öne sürerek insanlara sunmak böyle insanlar hakikaten İslam'da tehlikeli Dikkat ediyorsanız, hariciler, muhtezirler şunlar, şu Şiiler <gülüyor>. mi, ilah şunlar, bunlar. Niçin ehl Sünnet ve Cemaat, Selefi Salihim bunları reddetmişlerdir? Bu tür bidaatlardan dolayı. Bizim dinimiz açıktır. Kur'an, Sünnet ashabın anlayışıdır. Bunun dışında söylenen sözler kesinlikle muteber değildir. An katade kal, haddese ebin sirin raculen bi hadithin anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fe kale قال فلان كذا burada İbn Sirin Ali r.a. sünnetine sünnetinden konuşurken birisi diyor ki işte filan filan böyle söyledi diyor ben diyorsun sana Allahu Teala'nın sözünden bahsediyorsun sen diyorsun ki filan şöyle söyledi falan şöyle söyledi Vallahi bundan sonra diyor asla seninle konuşmayacağım. Ve İbn Abbas radıyallahu ta'ala'nın bir mecliste sohbet edilirken böyle kendi aralarında birisi dedi ki: "Kala Abu Kala Umar bin Hattab kaza kala kala. Allahu Gökten başınıza taş yağmaktan Allah'tan korkarım. Ben size diyorum ki, "Kala Resulullah siz diyorsun ki, "Kala Ebu Bekir kala Umar. İnsanları Allah ve Resulü üstünde çıkarmak caiz değildir. Ve biliyorsunuz Hücurat Suresinde Allah Cellece diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ la لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ ve وَرَسُولِهِ Ey iman edenler! Allah ve Resulü'nün önünde hiçbir şey öne almayın ve da onların önüne geçmeyin. Ey onların varlığında yani kitabın, sünnetin varlığında kesinlikle kimse şahısları hüccet edinemez. Onun için Selef uleması için böyle rastgele alimlerin ve yahutta aşırı, aşırı mezhepçileri reddediyorlar? Diyor ki mesela şöyle diyor ki valla İmam Şafii, ben Şafiiyim, İmam Şafii böyle söyledi. Öbürsü diyor ki Abu Hanife böyle söyledi, diyor ki Ahmet bin Hanbel böyle söyledi, diyor ki Baz böyle söyledi, diyor ki Bin Uthemin böyle söyledi. Filan hoca böyle söyledi, filan hoca böyle söyledi. Hocaların sözleri, tamam mı? Kur'an ve sünnetin yanında kesinlikle onlara tutunmak doğru değildir. Onun için şu ezberlemiş olduğumuz bu iki hadis bizim dinimizde Selefi Salihin'in kitaplarında iki tane kaidedir. من أحدث في أمرنا هامذا ما ليسى منهم فهوارد من عمل عمل ليسى عليه أمرنا Bitti gitti, kaidedir bu. Dinimize uymayan herhangi bir amel kesinlikle مردüdür. Onu ihdas eden insan da ihdas etmiş olduğu amel مردüdür. Artık Aleyhi Sattı vesselam'ın mevlüdü olsun. İsra veya Miraç gecesi olsun. Yok efendim Şaban gecesi olsun. Yok Recep şey. Yok şu yok bu. Kesinlikle bu tür şeyler bizim dinimizde yoktur ve bunları kutlamak kesinlikle caiz değildir ve bütün bunlar bid'attır. Bunları kutlamak bid'attır ve ibadetleri işte bu hadisene yapacaksınız, bulacaksınız. Öbür taraftan yine Haşr suresinde diyor ki ve ma'a takumur resul ve ma nehaakum Tamam. Ve ma taakumur resul fehuduhu. Resul-üzelena aygadır diyse onu alınız. Sizi neden sakındırdı? ondan sakınınız. Yani Ali Sattwasellem'in zamanında yapılmayan bir ibadet. Ashab dönem yani Hz. Osman'ın geçişinden sonra ashab geliyor. Onların döneminde de yapılmıyorsa, etba tabe'in etba tabe'in döneminde de yapılmıyorsa o zaman Ondan sonraki zamanlarda bir ibadet çıkarılıyorsa da o zaman muktada var olduğu halde yapılmıyorsa o şeyler hepsi nedir? Bidaattır. Ve aleyhissalatü vesselam kullu bid'atin dalale ve dinde bid'a-i hasene diye bir şey yoktur. Bu tür insanların delilleri veya da iddia diyorlar ki efendim bu bid'a-i hasenedir. Mevlüt okumak yani e, güzel bir bid'aattır. Niçin Allah resulü vesselam kendi zamanında mi'racı niye kutlamadı? Kendi doğumunu niye kutlamadı? Ashab o vefat ettikten sonra niye onlar kutlamadı? Mi'rac gecesini ve da doğum gününü. Tabi'in etba'at tabi'in niçin kutlamadılar? Niçin ihya etmediler? Yani biz acaba onlardan daha mı çok aleyhisselatü vesselam'ı seviyoruz? Mezarlarda Kur'an okumak onlar okumadı biz de okumayacağız. Ve biliyorsunuz sünnet iki çeşittir. Tamam mı? Sünnet iki çeşittir. Birisi var olan sünneti yerine getirmek. İkincisi var olmayan sünneti yerine getirmemek. Yani Alişat ve yapmış olduğu sünneti yapmak sünnettir. Terk etmiş olduğu şeyi de sünnettir. Alişat ve Selam terk etmişse biz de terk edeceğiz. Doğum gününü kutlamak terk etmişse biz de terk edeceğiz. Tamam mı? Onların terk ettiklerini bizim terk etmemiz onların yolunda gitmemizdir. Ve Ebu'l-Mes'ud radiyallahu ta'ala yani, diyor ki bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde otururken diyor Allah Resulü Aleyhisselatü bunu birçok defa arkadaşlara anlattı. Yerde bize şöyle doğru bir çizgi çizdi. Tamam mı? Ve sağında sonunda da böyle kısa kısa çizgiler çizdi. Ve dedi ki ve enne hala sirâti mustaqimen fettebîûh. Şüphesiz ki bu benim doğru yolumdur. İşte buna tabi olunuz. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ Sakın sağdaki ve soldaki yollara tabi olmayınız. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ an Tamam mı? Zira sağdaki, soldaki, hey dost doğrunun sağdaki ve soldaki mezheplere, fırkalara, görüşlere, şunlara, bunlara, bidatlara giderseniz o zaman bu tür çizgiler, bu tür fırkalar, bu tür mezhepler, bu tür gruplar sizi dost doğru yoldan alıkoyar. Fe teferraka bikum an sabili. budur. Dost doğru yolun varlığında ve dost doğru yol Kur'an, sünnet ve anlayışıdır. Bu üç şeyin varlığında kalkıp da efendim vallahi ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Bu şekilde yapmakta bir beis yoktur. Ve dikkat ediyorsanız burada hepinizi seyredin diyor ki, vallahi ben sana kala Resulullah sen diyorsun ki, la bi bi'hala. Vallahi diyor, bir daha seninle konuşmayacağım. Ve bunun gibi bunun gibi selef ulemasının sözleri binlerce söz kitaplar arasında mevcuttur. Kimdir İblisir mücudur? Yani tabi'inlerdendir. Hem de çok büyük âlimlerden Ve yani bu mesele yani hadisler nezarı, inşallah bu hadisi çok daha geniş bir şekilde sırası geldiğinde şerhte daha iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Tayip. Esas konumuz konumuza geçelim. <gülüyor> ee, biz geçen hafta geçen hafta imanı anlatmıştık. Geçen hafta imandan örnek vermiş olduğumuz bazı şeyleri bize hatırlatacak var mı aranızda? İman nedir, filana göre şöyledir, filana göre şöyledir. Böyle bir şeyler anlatmıştık. Ne? imandır. 4-4 sunur demiştik. Efendim? 4-4 sunur Bir fikir. Fikir ikram, amel. Fikir değil, marife. Fikir değil, marife. Hayır. <gülüyor> bilmek yani. Bilmek. Evet. Başka? Bu, ebni, e, bu evvelin görüşü mü? Şeyh evvelin görüşü mü Yok Şeyh evvelin görüşü değil, şey, görüşü değil bu. El-i Sünnet vel görüşü. Evet. Selef-i Salih'in görüşü. Ee, İlhan ve mahnefeye göre, kalp ve'l-kastî, illa'l-iklal, e, amel de imanın gereklerindendir. İlman'dan değildir diyor, gereklerindendir diyor. Evet. Evvel, mahnefe ile ilmin söylüyormuş şey? ya el yani, marife yine bunu ilave ediyor mu? Evet. El marife, tasdik bil kalp ve zikar bil lisan ve amel min icrab el iman. Aga dedim. O değilse min el iman. O da değilse Evet. Evet yani biliyorsunuz iman konusunda geçen hafta anlattığımız gibi ve çok önemli bir meseledir. Bunun üstünde duracağız inşallah. Çünkü biz bu meseleyi kavramazsak birçok Konuşmacıların yanında böyle suskun kalacağız. Dini tahrif etmek isteyen insanların karşısında böyle dilsiz kalacağız. Dolayısıyla din hiç kimsenin tekelinde değildir. Din Allah'ın dinidir. Ve bu dine mensup olan herkes kendi dinini savunmakla mükelleftir. Kur'an, kuran sünnet ve ashabın anlayışına uygun bir şekilde. Yani kimse diyemez ki sen dinden için böyle konuşuyorsun din adına. Dinde din adına konuşacak, mutlaka dine göre konuşması gerekiyor ve herkes konuşur. Kim bu dini biliyorsa konuşacak. Tamam mı? Tutuyorsa, baş üstüne tutmuyorsa reddedilecek. Tamam. Ve onun için alimler iman konusunda ihtilafa, alimler kendi aralarında ihtilafa düşmüşler. Mesela, Mürbi el murciye, fırkatul murciye var. Yani kelamcılar, Ondan sonra El-Murci'ye kendi aralarında da birçok fırkaya ayrılıyorlar. Mesela Cehenn bin, bin Safuan, imanın sadece marifet olduğunu söylüyor. Ey kişi kendi kalbinde Allah Celle Celaluhu'nun varlığını biliyorsa bu yeterlidir. Ve onun imanı ile Cibril imanı arasında bir fark yok. Ne kadar günah ister, işlerse işlesin, o işlemiş olduğu masiyet tamam mı? fus fujuh şubu falan filan kesinlikle onun imanına ne yapmıyor etki yapmıyor. Yani هي مرجع يعني هو فرقه Yani bin Safwan fırkalarından ama biraz aşırı gitti. Cehenn bin Safwan gibi mesela diyor ki iman ma'rifettür. Ey bir kişi kalbinde kalbinde Allah Celle Celle'nin varlığını biliyorsa mesele bitti diyor. Bu insan yüzde yüz cennet ehlindendir. Ve ne kadar günah işlerse o işlemiş olduğu günah asla imanına zarar vermiyor. Bu adamın sözüne göre veyahut da söyleyişine göre Hristiyanlar, Yahudiler, İblis Müşrikler bütün bunlar Allah Celle Celle'nin varlığını biliyorlardı. Müşrikler kafirler, tam Arap müşrikleri Allah Celle Celaluhu inkar etmediler, Yahudiler inkar etmediler, Hristiyanlar inkar etmediler, öyle değil mi? Münafıklar, münafıklar yani ne yaptılar? Zahiren bütün her şeyi ikrar ettiler ama batınen reddettiler, o ayrı bir mevzu. Yalnız İblis Allah'ı inkar etti mi? İblis Allah'ı inkar etmedi. İblis biliyor ki Allah Celle Celaluhu Hak, Rab'tır ve Hak İlah'tır, öyle değil mi? bu adamın söyleyişine göre iblis mu'mindir onun yanında. Yahudiler ve Hristiyanlar onun yanında mümindir Çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hak Resul olduğunu bilmelerine rağmen ona tabi olmadılar ve hatta birçoğu birçoğu diyorlardı ki biz inanıyor biliyoruz ki Muhammed resuldür ama özel özellikle Araplara gönderilmiş bir resuldür Bütün insanlığa değil. O zaman bu Cehep bin Sofa'nın Sözüne göre nedir? Yahudiler ve Hristiyanlar mümindir. Tamam mı? Öbür tarafta El-Murci'ye ve bunlardan Abu Mansur El-Maturidi diyor ki iman nedir? İman kalple tasdik dille ikrardır. Tamam mı? Kalbiyle bir kişi tasdik ettiyse Allah Celle Celali onun varlığını tamam mı? Rububiyetini, uluhiyetini diliyle de alenen ikrar ediyorsa iman budur. Bu Mansur el-Maturidi, Eş'ari'ler de bu konuda aynı şekilde söylüyorlar ve bazı Murciaciler demişler ki örneğin el demişler ki iman sadece kalp ile tasdiktir. El-Kerramiye ise demişler ki iman sadece dille ikrardır. Kişi kalbiyle iman etmezse bile dille ikrar ediyorsa Kelime-i getiriyorsa O zaman o kişi Tam manasıyla mümindir O zaman El keramiyenin görüşüne göre Madem ki iman dille İkrardır o zaman <gülüyor> Munafıklar Tam mümin olmuş oluyorlar öyle değil mi Çünkü munafıklar dilleriyle İkrar ettiler azalarıyla da Gereklerini yerine getirdiler namaz kıldılar Oruç tuttular zekat verdiler Cihad yaptılar ama kalben Hiçbir zaman Allah ve Resulünün birliğini kabul etmediler. Dolayısıyla el-Kirramiye'ye göre bu adamlar nedir, bu insanlar nedir? Mü'mindir. Öbür tarafta kalbile kalbi, kalbi tasdik etmek. meselen. el-Küllabiye ve şu andaki el-Eş'ariye meshebi denilen mesheb. Biliyorsunuz İmam Eş'ari Rahimahullah, Abu Hasan el-Eş'ari. Üç merhalesi var. Birinci merhalesi mütezilah. El diye bir kişi vardı. Annesinin kocasıydı. Onun yanında büyüdü. Ve 40 sene onun mezhebi üzerinde kaldı. Bu, bu El Cübbe'i tabii Mu'tezili bir kişiydi. Ay Mu'tezile fırkasına mensuldü. <gülüyor> Ondan sonra Hakk ona beyan olduktan sonra ne yaptı? Küllabiye Mu'tezile'yi terk etti. El Küllabiye fırkasına kapandı. Tekrar 3. devresi baktı ki onlar da hata etmişler. Ondan sonra selefin inancına döndü. Ancak şu anda Eş'ari mezhebi denilen şu anda akide yönde denilen mezhep Küllabiye mezhebidir. Çünkü en son vasat görüşü oydu. Ve El-Kellabiye'nin görüşüne göre iman kalple tasdiktir. Kalple tasdiktir. Kalbiyle tasdik ettiyse, diliyle getirmese bile bir sakınca yoktur. Ve mürceciler aynen bu şekilde diyorlar ki bir kişi kalbiyle iman ediyorsa, diliyle ikrar etmiyorsa bir kişi diyorlar ki kalbiyle tasdik, imanın tasdik olduğunu söyleyenler imanıyla, kalbiyle tasdik ederse, diliyle ikrar etmese, Allah katında Müslümandır, insanlar katında da kafirdir ve selef uleması bunlara şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki bir kişi bir kişi imanını açığa vurma konusunda serbest olursa, serbest ise hiç kimse ona hiç kimse ona engel olmuyorsa ve o kişi zahiren kelime-i şahadeti getirmiyorsa, kalbiyle dilen kadar ne kadar tasdik varsa o kişi kafirdir. Bunu söyleyeyim. Diyeyim. Selef salihin. Niçin? Tekrar hocam, tekrar. Bir kişi, Kelime-i getirebiliyorsa, hani dilsiz değilse, tamam mı? Ve canın helak olmasına korkmuyorsunuz. İşte yani sana. maksat getirebiliyorsa, hiç kimse ona bir engel koymuyorsa, tamam mı? Artık bu engel çeşidi ne olursa olsun. Ama keyfi bir şekilde Kelime-i ilan etmiyor. Ve hiçbir Müslümanın da bu insanın Kelime-i getirdiğini görmüyor. Namaz kıldığını görmüyor, oruç zekat yani İslam'ın rükünlerini ve imanın rükünlerini zahiren bunları talaffuz ettiğini görmüyorlar. Dolayısıyla bu kişi kalbinde ne kadar Allah Celle Celaluh'un hak olduğunu inanıyorsa kalbinde diliyle ikrar etmiyorsa gereklerini de yaşamıyorsa bu kişi nedir kafirdir. Ama murciacılar ne demişler demişler ki. Allah katında mümin, insanlar katında kafirdir Allah demişler. Aleykümselam. Tabii ki doğru Olmaz değildir kardeşim. bu. Efendim? Olmaz mı? Olmaz tabii. Niçin? Çünkü selefin, selef alimlerinin iman konusunda inançları nedir? Üçtür. Birincisi marifetten sonra tasdik, ondan sonra ikrar, ondan sonra azalarla amel etmektir. Onun için bu Hanife rahimeullah Demiş ki, amel imandan bir cüz değildir. Ancak amel imanın gereklerindendir. Ve iman ne eksilir ne, art ne artar. Bu Abu Hanife'nin bizzat görüşüdür. İman eksilmez ve artmaz. Bütün yani yerdeki ve gökteki varlıklar iman konusunda hepsi eşittir diyor Abu Hanife Rahim Allah. Ve Selef uleması burada... Abu Hanife'yi hata ettirdiler. Ve biliyorsunuz namaz nedir? Namaz bir ameldir. Eğer namaz bir amel olursa imandan olması gerekmez mi? Hac, zekat, cihad, sadaka, şubu falan filan. Ve insan amel ettikçe Allah rızası için Kur'an ve sünnete uygun olan amel, amel ettikçe insanın imanı artar. Yani mesela diyelim ki kelime şahadeti getirdikten sonra diyelim ki imanı yüzde bir ise ondan sonra farzları, rükünleri yerine getirince imanı mesela yüzde elliye çıktı. Ondan sonra nafilerle, şunlarla, bunlarla, inançla, cihatla, akideyle gittikçe iman yükseliyor ta yüzde yüze çıkıncaya kadar. Yüzde yüze çıkınca ne olmuş oluyor? Kamil imana sahip olmuş oluyor. <gülüyor> Hariciler imanı nasıl tarif etmişler? Hariciler imanı Ehl-i Sünnet ve Cemaat gibi tarif etmişler ancak onlar Ehl-i Sünnet ve Cemaat'a muhalefet etmişler. Yani hariciler aynı şekilde diyorlar ki iman kalp ile tasdik, dille ikrar azalarla amel etmektir. Ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat ameli inkar etmek sizin, şirk koşmak sizin, terk etmek küfür değildir. Fustur. Ay haktan ayrılmaktır. Haricilerin inancına göre ameli terk etmek küfürdür. Günümüzde hariciler kimdir hocam? Şu anda günümüzde mesela e, Umanda, el ibadiye diye bir fırka var. Bu haricilerin haricilerden bir fırkadır. Yani onların doğamcılarıdır. Bir de Mısır'da Cemaat Et-Tekfir Vel-Hicra diye bir cemaat var. Şu anda onların görüşlerini temsil eder bunlardır. Cemaat Et-Tekfir Vel-Hicra. Bir de <gülüyor> Ürdün'de Huzb-ı Tahrir diye bir cemaat var. Hemen hemen yani bunlarla uyuşuyorlar. Her yani ne kadar aralarında, aralarında biraz ihtilaflar varsa da çünkü huzb Tahrir Mu'tezile'ye daha çok kaygındırlar. Mu'tezile inancına. Huzb-ı Tahrir cemaatı. Cemaat-ı ve Hicra aynen hariciler gibi düşünüyorlar. Onun için hariciler ile Ehl-i Sünnet ve arasındaki fark Ameli terk etmek konusuna gelir. Haricilere göre amel terk edilince küfürdür. Ey kişi ebediyen cehennemde kalır. Ehli sünnet ve cemaat ameli terk etmek küfür değildir. Yani itikadi küfür değildir. Ameli küfürdür. Tamam mı? Ve o kişi öldüğü zaman Allah'ın meşiyeti altında kalır. Dilerse Allah onu affeder. Dilerse Allah Cellece onu azab eder. Tamam mı? Dolayısıyla... Dolayısıyla amel imandandır. Tamam mı? Amel imandandır. Bunda bir şey, şek, şek şüphe yoktur yani. Yani bazı imamlar her ne kadar Allah katında faziletli ve büyük dereceler varsa da bunlar masum değildir. Yani maalesef-i şerid Abu Hanife bu konuda hata etti ve selef uleması bu konuda kitaplarda yani nice kitaplar bu konuda kitap yazmışlar yani çünkü masum değildir mutlaka hata edecek selef alimleri bile hata etmiştir dolayısıyla demin ki sözümüz neydi kişi ilim derecesi zirveye çıkarsa bile hata ettiği zaman onun hatası merdüttür yani onu o iştihad yapmış olduğu iştihad kesinlikle ona itibar edilmez niçin ki? çünkü ha, sünnet mevcut ashabın anlayışı mevcut yani sünnete ve ashabın anlayışına aykırı olduğu zaman, o imam ne kadar büyük olursa olsun, o meselede onun görüşü itibar edilmemesi gerekiyor. Çünkü esas itibar neyedir? Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışınadır. Yani hiçbir zaman sünnetsiz bir Kur'an, o Kur'an anlaşılmaz. Veyahut da Kur'ansız bir sünnet anlaşılmaz. Veyahut da Kur'an ve sünnet, ashabın anlayışı olmadan anlaşılmaz. Çünkü Kur'an'ı en iyi anlayan kimdir? Allah ve Vesselam'dir. Sünnetiyle beyan etmiştir, tefsir etmiştir. Kur'an ve sünneti en iyi anlayan kimdir ve Vesselam'den sonra? Sahabe-i Kiram'dır. Dolayısıyla bunlar bu üç tane es esastır. Onun için şu anda mesela dünyada Kur'ancılar diye bir fırka var. Kur'ancılar, Türkiye'de mealcılar me diyorlar. Doğrusu bunlara mealcı demek doğru değildir. Çünkü <gülüyor> yani bizim dilimizde her ne kadar mealcı deniliyorsa da yani bir nevi her ne kadar doğruysa da Kur'ancılar ile mealcılar arasında fark var. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz Arapçayı bilmedikleri için Kur'an'ı mealından okuyacaklar tabii ya. Nereden okuyacaklar? Arapçayı bilmeyen bir insan Kur'an'ı mealından okuyacak. Ve kitapları Türkçeden veyahut da diğerleri İngilizceden diğerleri Fransızcadan ve bu şekilde. Acemi toplum dinlerini tercüme edilen kitaplardan okuyorlar tamam mı? Yalnız Kur'ancılar sünneti tamamen inkar ediyorlar. Kur'an'ı kesin sünneti kabul etmiyorlar. Kur'ancılar. Ve bununla bu Kur'ancı denen grup mesela Pakistan'da, Hindistan'da e, yani Asya çevresinde yaygındır bu. Ve Türkiye'mize kadar intikal edilmiştir. Ve Sabretin Hoca'nın oğlu diye bir oğlu vardı biliyorsunuz. Yani o adam şu anda Türkiye'de onların temsilcisidir. Ve Kur'ancılar Türkiye'mizde Mealcilerin dışında gerçekten sadece Kur'an'ı benimseyip Kur'an'ın dışında hiçbir sünneti kabul etmeyen grup mevcuttur var. Şu anda bayraktarları çoktur Türkiye'de. Dolayısıyla Kur'an sünnetsiz anlaşılması mümkün değildir. Sünnet de ashabın anlayışı olmadan anlaşılması mümkün değildir. Onun için İmam Elbani Rahimahullah diyor. Şu anda birisi bize dese ki Kur'an ve sünnet bize yeterdir derse biz deriz ki sen batıl üzerindesin. Çünkü bütün fırkalar sünneti iddia ediyorlar. Hariciler sünneti iddia ediyorlar mesela. Çünkü onların iddia ettikleri sünnet Kur'an ile eşit olması gerekiyor. Ey bir hadis veya bir sünnet Kur'an'a yüzde yüz uymuyorsa o hadis veya o sünnet hariciler kabul etmiyorlar. Mutlaka her söylenecek söz, söylenecek söz Kur'an'da bir ayetle eşit olması gerekiyor. Ama diğer sünnetleri kabul etmiyorlar. Mesela kabul etmiyorlar ve biliyorsunuz daha önceden değindik. Arkadaşlar, mutevâtir hadisler belki 113, 115 tane hadis bulmuyor. Bu kadar binlerce hadis içerisinde mutevâtir denen hadisler belki 110, 113, 115'i aşmıyor. Diğer bütün hadisler hepsi ahâdittir veya otta meşhurdur veya ota müstefittir. Peki bu ahadları, mustafirleri, meşhurları reddedilse dinde ne kaldı? Bizim şiilerden, rafizilerden ne yani farkımız ne kaldı? Ha, o zaman selefin anlayışı şu. Sünnette sabit, sahih olan hadis veya da sünnet genel genel anlamıyla tamam mı? Daha önce de size anlattık sünnetin genel anlamı. Genel sünnet genel anlamı neydi? Söz, fiil ve ikrardır. Tamam mı? <gülüyor> Dolayısıyla bu söz veya da bu fiil veya da bu ikrar Sahih olursa o zaman, ister akidede olsun, ister amelde olsun, selef ulemasının yanında bu nedir? Delil sayılır. Ve bu esastır. Onun için Ebu Hanife Rahim Allah, İmam Şafii demişler ki, her ikisi de aynı sözü tekrarlıyorlar. İza sahil hadis ve mezhebi. Demedi, hadis ahad midir, ondan sonra mustafiz midir, ondan sonra meşhur midir? Bu Bütün şartları getirmiyor. İza sahil hadis. Mesela bu. İza sahil hadis. Sahih hadis olursa, hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. O zaman Müslümanın Müslümanın dini nedir? Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışıdır. Biz halkı ve ashabın anlayışını Kur'an ve sünnetin dışına atarsak, Kur'an ve sünneti anlamamız mümkün değildir. O zaman diğer bidatçılar gibi bidatlara ve hurafaya dağılacağız. Tamam mı? Sofiler, müteziler, hariciler, İsmailciler vafıziler, memneciler, şucular, bucular çok. Tamam mı? Ha o zaman Kur'an bunu kaide edineceksiniz. Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışı. Ashabın anlayışı özellikle bu zamanda yani fitnelerin, bid'atların şunun bunun çoğaldığı bir dönemde ashabın anlayışı esastır. Her kim Kur'an'a, sünnete ve ashabın anlayışına sarılırsa Allah'ın izniyle o dost doğru yoldadır. Aynen Allah Celle Ceyhan söylediği gibi: "Ve enne hâze sıratî mustakîmen fettebî'û ve lâ tettebû'us Tebirouh, ve la an anhu, hadisler, binlerce hadis var bu şeyde. Ayetler, gene o şekilde yüzlerce ayetler var. Tek kelimeyle, Sünnetsiz İslam kabul edilmez arkadaşlar. Sünnet Allahın Azim. Sen Sünneti reddetersen, inkar edersen, kabul etmezsen sen Kur'an'ı nasıl anlayacaksın, namazı nasıl anlayacaksın, zekatı nasıl anlayacaksın, orucu nasıl anlayacaksın, sadakayı nasıl anlayacaksın, sünnetleri nasıl anlayacağız? namazdan önce, namazdan sonra tervihi nasıl anlayacaksın, ondan sonra zekatın çeşit çeşit bölümleri nasıl anlayacaksın, develerde şöyle, keçilerde böyle, koyunlarda böyle, altında böyle, parada böyle, kuru parada böyle, nakit parada böyle, nasıl çıkaracaksın bunları sünnetsiz? Beş vakit namaz bile Kur'an'da belli değildir arkadaş. Beş vakit namaz, Kur'an'da nasıl kılınacağı Allah Celle Celaluhu tafsilatı bir şekilde beyan etmiş değildir. Tafsilat ve nerededir? Tafsilat sünnettedir. Sen bütün bu tafsilatları o zaman, sen şu anda namaz kılıyorsun. Madem ki sünneti kabul etmiyorsun, şu anda namaz kılıyorsun. Ben sana derim ki, sen niçin namaz kılıyorsun? Diyeceksin ki namaz haktır. Nerede gösteriyor? Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl bana anlatır mısın? Dilsiz kalacaksın. Yani burada çelişki var bu insanlarla. Tamam mı? O zaman sünnet, Kur'an, sünnet ve ashabın aynı. Şu bu mesele O zaman ister rububiyet olsun, ister Ulûhiyet olsun, ister esme ve sıfat olsun, ister iman olsun. Bütün bunları Kur'an'a, sünnete ve ashabın aynı götüreceğiz. Ve Nisa suresinde bildiğiniz gibi. فَاِنْ fi şeyin شَيْءٍ فَرُضُّهُ اِلَى rasuli وَالرَّسُولِهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْعَ Fayetenazaatun fi şey'in yani siz kendi aranızda ey Müslümanlar, bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz neyle götüreceksiniz? Hasene Hüseyne değil. Hasene Hüseyne değil. Hasene ve Hüseyne zaman götürülür her ne zaman Kur'an'da Sünnet'e ve sahabenin anlayışında olmazsa. Faytenazaatun fi şey'in ferduhu ila Allah her Allah'ın kendini, bizzat kendine Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz arş üzerine istima etmiştir. Hiç kimse hiç kimse bu dünyada Allah'la karşılaşamaz. Allah Resulü sallallahu ve bile Miraç'a çıkmıştır onunla karşılaşmamıştır. Her ne kadar orada onunla konuşmuşsa, tamam mı? Ve onu dost edilmişse de hiçbir zaman onu görmemiştir. Dünyada hiç kimse Allah'ı göremez. O zaman buradaki Fein tenaza'tun fi şey'in farduhu ila Allah, ay ila kitabullah, Ey Allah'ın kitabına götürünüz. Ve ila Rasul. El Resul Aleyhisselam'ın varlığında ashab kendi aralarında anlaşmazlığa düştükleri zaman o anlaşmazlığa düştükleri meseleyi bizzat Aleyhisselatü Vesselam'a götürmektir. Ama Aleyhisselatü Vesselam ömrü ebedi midir? Değildir. O da bir insandır, ölecektir ve ölmüştür. Peki onun ölümünden sonra madem ki öldü artık biz hiçbir zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşılaşmayacaksa o zaman sünneti ilgâ edilmesi gerekiyor mu? Mümkün değil. Ha, o zaman nedir? İle Resul hadisesi Ey onun sünnetine götürünüz Onun sünnetine götürünüz Ve onun sünneti sahih sünnetidir Biliyorsunuz sünnete Birçok şeyler sokulmuştur Uydurulmuş bizzat ve vesselam'a uydurulmuş sözler var Ashab adına uydurulmuş sözler var Hatta imamlar adına uydurulmuş sözler var Ve siz görüyorsunuz Bu rafizi şiiler İmamlar adına imamlara adına binlerce belki yüz binlerce hadis uydurmuşlar kesinlikle aslı yoktur binlerce ve yüz binlerce 12 imama ne yapmışlardır hadis söz uydurmuşlardır aslı faslı yoktur aslında ha, o zaman sünnet dediğimiz ey sahih olan sünnet sabit olan sünnet ve o sahih sabit olan sünnet ister ahad olsun ister meşhur olsun İster mustavid olsun, tamam. İster muttefakun aleyh yüzde yüz mutavatir olsun amelde ve itikatta, tamam mı? Nedir? Esastır. Müslümanın mehenk taşı gibi. Yani altıncıların mehenk taşı gibi. Ben birçok defa anlattım. Altıncıların kendilerine göre bir mehenk taşı var. Altınları o taşla ayırt ediyorlar. 12, 18, 22 şu bu falan filan. Subhanallah. Madenciler Madenin doğru olup olmadığını onu ayırt edecek bir ilimleri var da şu Allah katında Allah katında hak din hak dinin böyle bir şey olması daha evladil mi? Daha değil midir? Dolayısıyla biz bütün amellerimizi, sözlerimizi şunun iman konusunda olsun hakide yani konusunda, konusunda, konusunda olsun, amel konusunda olsun Kur'an, sünnet ve ashabın anlayışına sunacağız. فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولُ e in kuntum tu'minuna gerçekten gerçekten Allah'a ve ahirete imanınızda iddialı iseniz o zaman bu meseleyi bu anlaşmazlığı Allah'ın kitabına ve onun sünnetine götürünüz. Allah'ın kitabını ve Allah'ın sünnetini kim tahkim edecek arkadaşlar? Alimler. Her şahıs değil. Alimler Kur'an'ı, sünneti, vashabın anlayışını bilen alimlerdir. Onun için hariciler, Ali döneminde Ali'yi tekfir ettiler. Ali radıyallahu anh. Tamam mı? Şahısları hakem yaptığı zaman dediler ki nedir? Ali kafirdir. Niçin? Çünkü ricalleri tahkim etti, şahısları tahkim etti. Tabii ki şahıslar Kur'an'ı ve sünneti tahkim edecekler. Kur'an kendiliğinden kalkıp da insanlar arasında hakem olamaz ki. Bu insanlar, bu şahıslar tamam mı? Müslümanlar arasındaki ihtilafları anlaşmazlıkları Kur'an'dan ve sünnetten alacaklar ve insanlara sunacaklar. Ve bu şekilde çözülmeyecek meseleleri çözerler. İster iman konusunda olsun o çözülmeyen mesele, ister rububiyet konusunda olsun, ister ulûhiyet konusunda olsun, ister âmel konusunda olsun bütün bu çözülmeyecek meseleler veyahut da etrafında ihtilaf olacak meseleler ne, nereden bakmak lazım? Kur'an'ın çerçevesinden penceresinden, sünnetin penceresinden ve ashabın penceresinden götürmek lazım. Ve bunlara tabi olan yani Kur'an-Sünnet ashab, ondan sonra on ashaba tabi olan tabiin, ondan sonra ashaba ve tabi olan etbâd tabiin ve ondan sonra bu çizgide hareket eden insanlar ta kıyamete kadar. allâhü alâmiz sallâhu sallâmu aleyhi ve